Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan. Ben Deniz. Evet, e, anahtar ayrımlar e, devam ediyoruz anlatmaya. Daha önceki programlarda da e, anahtar ayrımları inceledik. Bu haftada Living Giraffe, Doing Giraffe. Zürafa yapmak, zürafaymış gibi yapmak. Zürafa olmak. Olmak. Bir i̇lk önce dinleyenleri anlatalım mı? Destekleyici iletişimde zürafa nedir, çakal nedir? Ee, zürafa ben daha çok hoşuma gidiyor anlatmak. Çakalda böyle şey oluyorum, şaşırıyorum. Nasıl anlatabilirim diye. Zürafa en büyük kalpli kara hayvanı ve boynu büyük, uzun. Herkes uzak şeyden yukarıdan böyle bakabiliyor. Aynı zamanda eğilip de bir eşdeğer e, hali de var. E, gözlem yapabiliyor. E, işte, Sizle yetişimi anlatırken Maşrın Rosenberg bu sembolleri kullanmayı daha kolay bulmuş anladığım kadarıyla anlatmak için. Çakal da çakalı sen anlat ne? istersen Biraz hikayesine gireyim mi Canan? Ee, şiddetsiz iletişimde şefkati engelleyen iletişim biçimlerini temsil etmek için çakal kullanıyoruz. Çakal simgesini. Ee, şefkatli dili, empatiyi, şiddetsiz iletişim kurma halini ifade etmek için de zürafa simgesini kullanıyoruz. Burada zürafayı ve çakalı tenzih ederiz. Aynen. Kendilerinin konuyla e, doğrudan bir ilgisi yok sadece bir simge olarak kullanmış Marshall Rosenberg kökeni de şuradan geliyor e, ilk seminerlerini vermeye başladığı zaman e, daha kolay nasıl e, paylaşırım e, şefkati engelleyen iletişim biçimlerini nasıl temsil ederim? Nasıl e, şefkatli dili anlatırım diye düşündüğü zamanlara e, denk gelen bir sohbeti var. Böyle bir arabada hatta biriyle gidiyor e, ve laf lafı açarken o konuştuğu kişi biri hakkında vay çakal vay diyor. Vay çakal vay aynı e, İngilizce'de de bizdeki gibi aynı anlama geliyor. Yani çakallık etmek, çakalca konuşmak gibi. Aa diyor ne güzel Şefkat engelleyen iletişim biçimleri için ben bu çakalı alırım kuklasıyla anlatırım. Karşısına da sevgili Marshall ördeği koyuyor. Ördeği koymasının bir nedeni var. Şiddetsiz iletişimin özü gönülden alıp vermek. Bir çocuğun ördekleri beslediği gibi bir akış içinde, şefkatli bir akış içinde neşeyle, coşkuyla alıp vermek olduğu için empatiyi temsil eden ördeği koyuyor ve fakat Marshall'ın başına şu geliyor. Seminerde millet isyan ediyor. Diyorlar ki Marshall... O çakal, o ördeği yer, biz ördek olmak istemiyoruz. O yüzden de e, Marshall, e, ha diyor yani hakikaten olmadı bu. Düşünmeye başlıyor, araştırıyor. Kara hayvanları içinde en büyük, en ağır kalbi olan, gözlem yapma yeteneğini temsilen uzun boyunlu, uzun boylu olan, başka hayvanları yemeyen, dolayısıyla vejeteryan olan, bir hayvan olan zürafa simgesini buluyor. Ben o vejeteryan kısmını bilmiyorum. Evet. O yüzden de e, kuklalarla anlatır, hayata farklı dört iletişim biçimini. Çakal bizim <gülüyor> içimizde e, dışarıyı yargılayan, dışarıyı suçlayan ya da dönüp kendini yargılayan, kendini suçlayan hali şefkati engelleyen iletişim biçimlerini temsil eder. Zürafa da kendime empati ve başkalarına empatiyle yönelmeyi temsil eder. Oldu mu? Çok güzel oldu vallahi masal gibi oldu çok hoşuma gitti. <gülüyor> Bugün de e, zürafa olmak mı, zürafa yapmak mı gibi bir e, temel ayrımdan söz ediyoruz. Bu temel ayrımlarla ilgili de birkaç şey söylemek ister misin Canan? Nereden söz ettiğimizi biraz evet, hatırlatalım. E, yani daha önce başlarken e, bu yeni sezonla e, başlarken anlatmıştık burada yani doğrusu ve yanlışı diye bir şey yok sadece yani sen şiddetsiz yetişimi yaşarken veya öğrenirken veya etrafında şiddetsiz iletişimi paylaşırken neredesin bunu göstermek yani bu şiddetsiz yetişimi living draft doing draft da, da zürafa olmaya mı çalışıyorsun yoksa gerçekten zürafa dilinde mi zürafa bilincinde mi şiddetsiz yetişimi deniyorsun diyelim <gülüyor> İlk evet. başta çünkü bu dört adımı hep öğrendik başından beri. işte dört adım neydi tekrar gözlem, duygu, ihtiyaç rica. Hep bu dört adım üzerinden gitmeye alıştık. Ee, öğrenirken ve alıştırma yaparken. Daha kolaydı ne gözle gözlemimiz, duygumuz, ihtiyacımız, rica. Ama birazcık daha böyle gittikçe kullanmaya başlarken... Artık bu dört adımın bazen kullandığım zaman karşı taraf ya yüzünden anlıyorum ben zaten. Onlara tam dokunamadığımı fark ettiğim zaman ha bir dakika ya ben burada çindersiz iletişim e, olmaya çalışan bir zürafayım. Değil mi? Zürafa olmaya çalışıyorum. Halbuki zürafa e, yaşayan ...bir bilinçle yaklaşmak... ...o bağlantıyı kurmak niyetim... ...niyeti olunca da... ...bu iki tek... Yani ...arahtır ayrımda da onu fark ediyorsun... ...ben bir dakika ya neredeyim... <gülüyor> ...çok güzel bir farkındalık oluyor... ...benim aklıma hemen... ...kendi hikayelerim geldi... ...belki katkıda bulunur diye... ...sana anlatmıştım daha önce... ...biraz onlardan söz edeyim mi Canan? Tabii. Ee, şimdi şiddetsiz iletişim öğrenmek, öğrenmenin her biçimi gibi ilk başta e, böyle biraz ben benim için kafa göz yara yara bu dört adımı oturtmaya çalıştığım bir şeydi. Yani yargılar geliyor, onları gözleme çevirmeye çalışıyorum. Biraz teknik, mekanik bir süreç geçiriyordum. Sonra bakıyorum duygum ne, ihtiyacım ne, buluştuğum gibi geliyor. Sonra da e, gidip bunları insanlara hani... ...tamamen niyetim bağlantı kurmak olduğu halde e, biraz da ezberden ifade etmeye başlıyordu. Bu benim zürafa yapmak, zürafa olmaya çalışmak dediğim yerde. Hatta e, birinci yıllık eğitim sırasında bir iki çok yakın arkadaşımı e, baya canını sıktığımı hatırlıyorum. Çünkü ben şimdi kendimi ifade edeceğim... Gözlemi yapıyorum, duygumu, ihtiyacımı buluyorum. Gideceğim, bağlantı kuracağım. Takır takır bir şey, ses çıkıyor tabii benden. Çünkü içimde e, tam oturmayan bir şeyler vardı o dönem. Yani yargımı tam dönüştürmemişim mesela. Hala kafada suçlayan, yargılayan bir şey var. Bütün enerjim yargılama ve suçlama enerjisi ama dört adım konuşuyorum. Hı. En son bir arkadaşım bana, Deniz senden usandım bana şiddetsiz iletişim şiddeti uyguladın dedi. Şu an hakikaten bunu hatırladığımda hem mahcubiyet geliyor hem de e, bende de rozene ediyor. Yani kalbimde karşılığı var söylediğinin çünkü enerjim tam e, şiddetsiz iletişimin o şefkatli özüyle bağlantı içinde... ...duygu ve ihtiyaç farkındalığından gelen bir enerji değildi... ...yani şey gibi... ...ağzım dört adım konuşuyordu da... ...bütün bedenimden... ...başka bir şey çıkıyordu... Ee, ...zürafa postu takmış... ...bir çakal... ...çakal... Tamam. Evet, ...sanki böyle bir teknik var... ...şey diye bir teknik var... ...işte bu tekniği ben kullanırım diye... ...odağımız sanki zihinden... E, ...bu anahtar ayrımına da o... ...yani zihinden, düşünceden, yargıdan... ...kalbimize getirmeyi amaçlıyor bu anahtar ayrım. ...yani... Ee, bu modeli, bu tekniği ben çok güzel bir şekilde kullanırım. Odan oradaysa, orada tabii oradan zihindesin. Onu kalbine getirdiğin zaman o şey daha farklı bir bağlantı oluyor. O yüzden o anahtar ayrımın e, kıymeti de buradan geliyor gibi. Şeyi söylemek istiyorum Canan. E, niyet kelimesi benim e, sözlükte pek yoktu daha öncelerden. E, Şiddetsiz iletişimle birlikte niyet e, İfadesi, niyet kavramı benim hayatıma çok daha fazla girmeye başladı. Ve aslında ağzımı açtığımda niyetim ne? Seninle bağlantımı kurmak istiyorum. Seni anlamak, duymak mı istiyorum? Yoksa aslında sana bir şey mi bildireceğim? Düzeltmek mi istiyorsun? <gülüyor> yani düzeltmek ya da kendi inançlarıma empoze etmek istiyorum? Şimdi bunun farkına vardığımda eğer niyetim... Sana had bildirmekse, sana bir şeyleri empoze etmekse, seni düzeltmekse o zaman benim empatiye ihtiyacım var. Kendimle bağlantım sağlam değil. Kendimle bağlantım derken ben hala kendi tetiklerimin, yargılarımın içinde kaybolmuş bir durumdayım. Dört adıma bunu istediğim dile formüle edeyim. İster Japonca konuşayım seninle, ister Çince konuşayım, istersen bilinmeyen bir dilde konuşayım, istersen dört adıma formüle edeyim sana ulaşacak olan enerji. Çünkü hepimiz son derece zekiyiz. Ayırt edebiliyoruz bunları. Sana oluşacak enerji ben saygı ihtiyacım var desem bile saygısızsın enerjisi olabilir. O yüzden benim yolculuğu ha bu arada tabii yapmaktan vazgeçmek ...diye bir şey duyulmasını hiç istemem... ...yapa yapa oluyordu... ...alıştırma yapa yapa... Evet. ...alıştırma akşamları o yüzden çok kıymetli... Evet. <gülüyor> ...devamlı alıştırma yaparak öğreniliyor... ...bu şiddetsiz yetişim... ...evet bir de deneyerek... ...yani evet. ben şimdi düşünüyorum... ...ben kendimi bir insana dört adım ifade etmek istediğimde... ...aslında niyetim... ...bütün her şeyden bağımsız olarak... Yine de kendimi ve karşı tarafı gözetmek ve şiddetsiz bir dille kendimi ifade etme niyetim var. Yani bundan da vazgeçmeyi kimseye e, önermem. Çünkü ben buradan çok şey öğrendim. Çünkü aslında aldığım o geri bildirimler bana şiddetsiz iletişim şiddeti uyguladın diyen, diyen arkadaşım da benim büyümeme gelişmeme çok katkıda bulundu. Çünkü bana şey gibi gelmişti ayna gibi ha bir dakika. Ben bu insanla dört adım konuştum ama niyetim neydi acaba diye düşünmemi sağlamıştı. O yüzden vazgeçmek anlamında değil sadece fark etmeye davet anlamında konuşmak hı. istiyorum şu an. Evet fark etmek ve yani ben bu tekniği iyi kullanıyorum diye odağın oradan değil de... ...biraz önce söylediğimiz gibi yani kafadan değil de kalpten bir bağlantı kurmaya çalışmak. Hı hı. Ve ben de en da bunu yaşarken yani suratlarından anlıyorum bir dört adım tekniğini kullanarak... E, zürafa olmaya çalışırken karşı tarafta böyle bir anlamsız bir e, yüz ifadesi eşimde kızımda e, anlatırken çok kolay da gerçekten uygularken günlük hayatta uygularken e, ve karşı taraftan bir şey söylemesine gerek yok geri bildirme olarak zaten bağlantıda olmadığını hemen görebiliyorsun evet e, devam edeceğiz ilk önce bir müzik arası verelim evet bu, bu hafta Pink Martin'den çalacağız. Ne, let's never stop falling in love. we shine like the star and before Evet, şiddetli iletişim bir yaşam dili programı devam ediyor. Olmaya çalışan veya zürafayla olan zürafa ve anahtar ayrımı Deniz'le konuşuyoruz. Ee, bilmiyorum de nasıl ama ben bu şiddetli öğrenmeye başladım da hakikaten bu olmaya çalışan zürafada bu dört adımda e, sanki her şeyi doğru yapıyormuşum gibi gayet kendimden emin ve ilk başta da bir yakınlarımla konuştum bunu uygulamaya başladım ve ama sen nasıl farklı konuşuyorsun tiyatro gibi konuşuyorsun yapay geliyor gibi geri bildirimler almaya başlamıştım hala arda sırada böyle laflar geri bildirimler duyuyorum ee, bir de böyle bir şey vardı bende. sanki birisi üzüntü içindeyse veya bir derdi varsa sıkıntısı varsa yani şiddetsiz iletişim öğrendim ya ben gideyim hemen, hemen onun destek olayım yar, empati yapmalıyım diye bir, içimde bir şey düşünce vardı yani şiddetsiz iletişim biliyorsam gideyim ona hemen empati vereyim destek olayım yani bundan kurtulmam da bayağı zaman aldı kendimi gözetmediğimi fark ettim yani oradaki e, senin dediğin gibi niyetim şiddetsiz iletişim doğrusu budur yani anladım orada böyle bir şey vardı ben biliyorum şu desteşimi ama sana destek olayım gibi öyle gelen bir e, niyetle yaklaşıyordum senin de daha önce dediğin gibi niyetin ne yani sen karşı taraf senden empati istemiyorsa sen hoppadak saldırmanın şey <gülüyor> niyeti ne e, bu da, bunu da fark etmekte hoşuma gidiyor benim yani destek olmak güzel bir şey ama sen istiyor musun bakalım bu desteği ben zürafamış gibi yapmak, zürafaymış gibi yapmak, zürafa olma haliyle ilgili e, hem kendimi hem de bütün yolculuğa çıkan, bu yolculuğu merak eden insanları aslında şefkate davet etmek istiyorum. Çünkü şimdi bu da bir doğru yanlış gibi olsun istemiyorum. Aynı senin söylediğin gibi Canan, bütün bu söylediklerim bende de oldu. Çünkü biz katkıda bulunmayı çok seven... ...canlılarız... ...katkıda bulunmak istiyoruz... ...elimizde çok güzel bir hediye var... ...bak çok güzel... ...sana da faydası olabilir diye gidiyoruz... ...aynı zamanda yolculuk gerçekten... ...yapmaktan olmaya doğru bir yolculuk... ...ve ne kadar olduk... ...ne kadar olmadık meselesinden... ...ben bağımsız... ...yani bunun ötesinde... ...buraya dikkat koymak... ...beni her gün biraz daha... E, ...sanki kendimle bağlantımı da arttırıyor... ...insanlarla da, da bağlantımı arttırıyor... ...bir büyütüyor... Daha keyifli geliyor değil evet. mi? Bir de kendine dalga geçmek de çok keyifli bir şey. Yani sonuç olarak hani öğrenme yolculuğudur, farkındalık yolculuğudur. Ama şunu biliyorum zaman zaman zürafa olma halim geldiğinde kendi içimdeki hayatla bağlantı içindeyim. Merkezimdeyim. Kalbimin kendime ve başkalarına açık olduğu bir haldeyim. Kalbimin kendime başkalarına açık olma hali nasıl bir hal? Bir oluş Bunun tarifini ben bilmiyorum yani Kendini ifade ettiğin Bağlantıdan Kırılgan bir, kırılgan yer. bir yerden hmm. Hem çok kırılgan hem de çok güçlü bir yer hmm. Ve benim hani e, Bu bağlantı kendimle ve başkalarıyla Bağlantıda olduğum hal içine girdiğimde Şeyi fark ediyorum Böyle Benim için hakikaten gül yaprağı kadar ince Bir yer e, Hayatın içinde canlı bir yer Aynı zamanda zürafa yapmak istediğimde ise bu bağlantım biraz daha zayıf. Farkındalığım da biraz daha zayıf olabiliyor ve bunun farkındalığı biraz geç geliyor. Çünkü bu biten bir şey de değil. Hayatın içinde hepimiz çeşitli şeyler yaşıyoruz. Onu da ben programın başında söz ettiğimiz çakallarımın sesini duyarsam anlıyorum. Yani dört adımla konuşacağım ama şunu da bir güzel anlatacağım gibi bir hale giriyorsam aa diyorum benim şakalar şiddetsiz iletişim mi öğrendi. Kendilerini dört adım ifade etmeye hazırlanıyorlar. O zaman biliyorum ki benim daha kendime empatiye ihtiyacım var. Seçebilirim. Evet, kendime hocam. bu şakal... Yani ben seçiyorum o zaman. Ee, diyorum ki şimdi zürafalık yapmayı bırakacağım. Kendime olduğu gibi ifade edeceğim. Ya da etmeyeceğim. Seçebilirim. Şiddetsiz iletişim. Seçim özgürlüğü için yürüdüğüm bir yol benim için. Evet orada seçim yapmak, demin de söylediğim gibi illa da karşı tarafa empati vereceğim veya bağlantı. Yani ortamın kendine bağlantı girip bakalım senin için neler oluyor. Hep söylüyoruz bir yavaşlamak. Yani bunu otomatikten çıkartıp birisi sana bir şey söylediği zaman hemen ona... Ee, Şimdi iletişim yapıyorum ben, ee, gözlemin bu, duygun bu, ihtiyacım bu, ricam bu de demeden önce bir gerçekten kendinle bağlantıya geçip, de dediğin gibi yargın varsa onu dönüştürmek için belki kendince kendi kendine empati yapabilirsin veya birisinden destek alabilirsin. Ondan sonra tekrar karşı taraflı bağlantıya geçebilirsin. Bir şey daha söyleyeceğim Canan. E, kapatmadan önce e, Marshall Rosenberg'in YouTube'da çeşitli videoları var. Belki dinleyicilerimiz de e, bakabilirler. E, i̇nsanları tuhaflığınıza nasıl hazırlarsınız diye bir videosu var. E, ben ondan çok ilham alıyorum. Çünkü şiddetsiz iletişim öğrenmeye başlayınca... E, ...insanlar hani şöyle mi hissediyorsun, böyle mi hissediyorsun, neyi özlüyorsun... İçinde ne canlı falan gibi e, normalde günlük hayatta çok benim duymadığım şeyler söylemeye başlıyor. E, çoğumuz yapıyoruz bunu öğrendiğimizde. Marshall da bununla ilgili bir video çekmiş. Orada şeyi söylüyor. Bu durumda da empati vermeye devam edin. Hmm. Yani ve kendinizi ifade edin diyor. E, ya şu an ne? şefkatli bağlantı kurmak için çok katkıda bulunacağını düşündüğüm bir yol deniyorum. Hakikaten bütün yolculuk burada. Yapmaktan, Dürüst olmak, şeffaf evet. olmak, açık olmaktan şey ne herhalde? Yapmaktan olmaya giden yolculuk. Evet yapabilirim ama yapab yapma nedenimde henüz olmasam bile yapmaya çalışmamın nedeni de bir yol deniyorum. Sen de şefkatli bir bağlantı kurmak için. Evet şöyle diyebilir miyiz? Yani bu farkındalık, bu anahtar ayrım. Ben iletişim dilini, şiddetletişim tekniğini, modelini kendime en iyi şekilde, en doğru şekilde ifade etmek için kullanırım diye düşünmek yerine bu modeli, bu tekniği zihinden, düşünceden, yargıdan kalbime getirmeyi fark etmek belki de. Ve dürüstçe an ve an kendi halimize bağlantıya geçip ne oldu, ne hissettim, ne ihtiyacıma gitmek, diğeri de demin de söylediğim gibi bu modeli sadece bir teknik olarak kullanmak. Evet, içselleştirmek. Yolculuk öyle bir yer. Bakalım biz ne kadar içselleştiriyoruz. Ay, o işte anahtar ayrımı gerçekten orada kıymeti var. de insan aklına geliveriyor. Hayır ben neredeyim? <gülüyor> evet. Kapatalım mı yavaş yavaş canlar? Evet. Geldiğimiz zaman ben e, topluluğu duyurayım. Sonra sen de mail adresini duyurursun. E, Şiddetsiz İletişim Türkiye topluluğunun e, bu konularla ilgili yaptığı pek çok etkinlik var. Hem online seminerler sunuyor arkadaşlarımız hem de yüz yüze seminerler. Çeşitli illerde de başladı. Alıştırma grupları var. Giriş seminerleri var ve daha pek çok program sunuyoruz. Bazen yurt dışından gelen eğitmenler de oluyor. Bunları takip etmek isterseniz Instagram ve Facebook'ta Şiddetsiz İletişim Türkiye sayfaları var. Ee, Canan e Instagram'da Empatinin Gücü adıyla kendi etkinliklerini sunuyor. Ben Deniz Spatar olarak e sunuyorum. Evet, e, benim mail adresim cananetirtem.net e, Aynı zamanda bu anahtar ayrımlarla ilgili Ece Cengiz Tekin'le Cumartesi çemberleri düzenliyoruz. Sadece bu anahtar ayrımları çalışıyoruz. E, onu da tekrar buradan e, bildirmek istedim. Ece Cengiz Tekin'e de çok selam ve sevgiler. Aynen öyle. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.